Adetli olan bir kişi Kur'an'a dokunabilir mi? Bir de oruç tutabilir mi? Kadınlar adetliyken camide sohbet veya mukabele dinleyebilirler mi? Evet adetli olan bir hanımefendi için yasak olan şeyler var. Bir cinsel ilişki, iki oruç tutmak, üç namaz kılmak, dört camiye girmek yasağı vardır. Hı hı. Yani adetli bir kadının yahut cünüp olanın, hayızlı bir hanımefendinin Camiye girmesi İslam alimlerinin çoğunluğuna göre caiz değildir. Sadece Zahiri mezhebi, Davut Zah Ezzahiri caiz olduğunu söylemiş. İster adetli olsun ister olmasın. Bir de bu haldeyken tavaf yapamıyor. Dikkat ederseniz beş tane mesele saydık. Camiye ancak ne olabilir? Zarureten girmesi gerekiyordur. Mesela... Bir şey unutmuştur camide o arada adetlidir onu alıp çıkabilir yahut öyle bir mescit düşünün ki içinden yol geçiyordur hani böyle örnekler veriliyor oradan mutlaka geçmeniz icap ediyordur Çok zaruret zaman zaruret yani. halinde olur demek ki İslam alimlerinin çoğunluğu çünüp hayızlı ve adetli kadınların mescide girmesini caiz görmemişler. E, o noktada mecbur olmadıkça, zaruret olmadıkça girmemek lazım. E, bu haldeyken vaaz dinlemeye gidelim mi? El cevap e, ulemanın çoğunluğuna göre caiz değil ama zahiri mezhebi bu halde de gidilebilir diyor ama bizim tabi tercihimiz o halde mescide girilmemesi şeklindedir. Peki mukabele dinlemekte bir problem var mı? Yani, yani Kur'an dinlemek? Mukabele dinleyebilir. Nerede? Camide değil ama evde dinleyebilirsiniz. Hı -hı. Yahut birisi elini açmış okuyor, siz de Kur'an'ı orada seyredebilirsiniz. Kur'an'ı okunan bir yerde, bir odada okuyan hanımefendiyi, beyefendiyi dinleyebilir. Kur'an'ı dışarıdan elinize almamak suretiyle başka bir okuyan kişinin elindeki Kur'an'a bakmanızda herhangi bir sakınca yok.